Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Açık Futbol'dayız, Radyo Havan'da buluşuyoruz tekrar. Sezonun değil yılın son programındayız. Evet, 2014'ü bugün uğurluyoruz. Yeni bir yıla başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni umutlar dileğiyle başlıyoruz. Geçen sene bugün 2013'ü uğurlarken daha iyi bir sene dileğinde bulunmuştuk. Klişe de olsa bu dilekte bulunmuştuk. Şimdi daha iyi bir yıl. Umuyoruz, diliyoruz. Yani umudunuzu ilk günden kırmak istemiyorum, ama en azından şu temelde bulmak istiyorum. 2015 çok güzel bir yıldır. 2016 da böyle olsun demek istiyorum açıkçası. Şimdiden temeniler, temeniler, temeniler. Maalesef memleket 10 yıldır, 12 yıldır mahkeme koridorlarına döndü. Sürekli bir hesaplaşma, sürekli bir kavga e, ve sorumluluk almama. E, uzaydan birileri geliyor, karıştırıyor, gidiyor. E, bizi korumakla, kollamakla, beklemekle mükellef olanlarsa e, suçu başkasına atıyor. Dediğim gibi uzaylar yaptı diyor her şeyi. İyi e, güzel. Güzel. Futbolda tabi ki azade değil bu memleketin hal ve gidişinden. Ee, o da herhangi bir kolu gibi işte. Eczacılar ne tür sıkıntılar yaşıyorsa, doktorlar ne tür sıkıntılar yaşıyorsa, öğretmenler ne tür sıkıntılar yaşıyorsa. E futbol dünyasında da benzer sıkıntılar var. Nedir? Yönetim beceriksizlikleri yaşıyoruz. Ee, makam mevki işgal edenlerin Kifayetsizliğinin sorularını yaşıyoruz, kısa döngü yaşıyoruz, çoğunculuk değil çoğunluk zihniyeti hakim, orada da yine hani şu olup da e, çoğunluk çok temsil ediliyor durumu var da diyemeyiz, yine görüntüde e, çoğunlukçu aslında tekçi bir zihniyet var. Futbol dünyasına da. Ee, geçen yıl, yani daha doğrusu geçmek üzere olan bu yıl, e, ligi Fenerbahçe şampiyon bitirdi. Ne oldu peki? Fenerbahçe şampiyon oldu da Fenerbahçeliler çok büyük bir coşkuyla kutlayabildiler mi şampiyonluklarını? Hayır. Çünkü sezon biter bitmez. Teknik direktör kavgası başladı Fenerbahçe'de. Kocası ile devam edecek mi? Etmeyecek mi? Etmeyeceğinin sinyalleri gelmişti. Kim gelecek tartışması? Zaten transfer sezonu hemen başlıyor ertesi gün. Yani böyle bir coşku, bayram havasıyla pek kutlanamıyor Türkiye'de şampiyonluklar. O şampiyonluklar bile bir erkeğin e, altını çizerek söylüyorum. Cinsel hazsı gibi yaşanıyor yani e, tek taraflı yaşanıyor e, çoğunlukla böyle olduğunu söyleyeyim e, tek taraflı yaşanıyor yani ve bir kin nefret öfke e, ile yaşanıyor. E, mutlu olunmuyor aslında. Mutluymuş gibi yapılıyor ya da nasıl gösterdik size duygusyla yaşanıyor ki bu sadece Fenerbahçe için değil. Bir önceki sezonda da Galatasaray için böyleydi. Hep böyle eee alt etme hali var Bu yani rakibini alt etmenin hıncını dışa vurma şekline gelişiyor Türkiye'de şampiyonluk sevinçleri. Eee Geçen Ocak'tan işte şu güne kadar Türkiye'de e, futbolda, uluslararası alanda bir başarı var mı diye bakalım. E, orada da öyle çok parlak bir e, durumumuz yok. E, milli takım özelinde bakarsak, milli takım Fatih Terim'le beraber de hayal kırıklığı yarattı. Bu e, Matematiksel bakış şansını henüz kaybetmiş olmasa da 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme yönünde 2014'te yollara çok iyi taş döşemedi. Milli takımın tartışmasının yaşandığı bir sezon oldu. Dediğimiz gibi Avrupa kupalarına baktığımızda ise Orada biraz daha siyah beyaz ve bordo mavi renklerle biraz daha e, umutlu konuşacağımız bir sezon oldu. Bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Akşam oldu penceren Başaran Radyo Hava'ndasınız. Açık Futbol yılın son programındayız. Ee, dediğimiz gibi e, uluslararası çapta Avrupa'da ne yaptık? Galatasaray e, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Arsenal Dortmund maçlarında dörder gol yedi. E, Anderlet gibi bir Güya en zayıf halkayı geçemedi ve Şampiyonlar Ligi'nden elendiği gibi Avrupa Ligi'ne de kalamadı. <gülüyor> Oysaki <gülüyor> Galatasaray'ın en kötü bir Avrupa Ligi'ne kalması bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Buna karşılık bir Beşiktaş fırtınası esti Avrupa'da. Avrupa Ligi'ne kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni zorladı, Arsenal'i eledi, Arsenal'i ee, elemenin eşinden döndü ve e, Avrupa yol, e, Ligi'nde yoluna devam etti. Ve orada da lider olarak gruptan çıktı ve e, 2015'e kadar e, mücadelesini taşımış oldu. Keza Trabzonspor'da Avrupa Ligi de başarılı oldu. O da e, son 32'ye kaldı. E, Trabzonspor demişken oradan bir iki e, ifade daha kullanalım. E, White Halil ile e, sezona başladılar. Cezayir Milli takımla 2014 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi ve Trabzonspor'a geldi. Ama geldiğinden e, e, bir gün sonra başladı eleştirmeye. Yani olmaz, olmaz, olmaz. 20-25 kişi yolladı, 20-25 kişi aldı. Bir türlü memnuniyet duymadı. Belki haklıydı. E, Belki pek istemeyerek geldi. Ama böyle bir şey de yok tabii ki. Yani istemerek gelmiyorsanız gelmiyorsunuz. Geliyorsanız da insanlara biraz umut verin. Bakın 2014 kötü geçti halde kim için? Toplumun benim gibi düşünenleri için yemin en azından. E, haksızlık etmeyeyim. Başkasına belki çok mutlu olanlar vardır. E, e, umut lazım bize yani. O yüzden... Halil içinde için de umut vermesi gerekirken e, aşırı gerçekçi olmanın acısını yaşattı biraz. Ve yerini Ersun Yenal'a bıraktı. Ersun Yenal ki Fenerbahçe şampiyon yapmış ama Aziz Yıldırım tarafından pek de o payeye layık görülmemiş bir isim. Çünkü Aziz Yıldırım e, o gittikten sonra yaptığı açıklamada İsmail Kartal'ı göreve getirince yani Ersun Yenal bu takımı şampiyon yaptı dedi. Futbolcular yaptı. İşte, Onun da alt betti. Ben yaptım. Tabii ki. Daha önce de bu tür ifadeler kullanmıştı. Aykut Kocaman da aslında takım şampiyon yapmadığını söyledi. Düşünün yani Aykut Kocaman ki e, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin en dik duran isimlerinden biri olmuştu. E, tarihi kendi geçmişiyle bazen çelişiyor gibi görünse de Aziz Yıldırım'ın e, davasına destek vermişti. Ee, bir yerde az yıldırım davası çünkü bu olay. Ee, ne oldu? Ersun Yanal çok iyi başladı Trabzon'da. 2 3 hafta. Galatasaray 3-0 yenerek başladı. Prandelli'nin ipinin çekilmesine neden oldu adeta. Ama e, işte belki de Halil bu noktada haklıymış. Tamam büyük tra çok transfer yapıldı. Çok kişi gönderildi ama kronik sorunlar varmış. Ki takımda Ersun Genal da işte en son kendi evinde Eskişehir'e 4-1 yenildi. Trabzon, Beşiktaş'a da 3-0 kaybetti. Yani e, o futboldaki sihirli dernek kavramı diye bir şey yoktur. 1-2 maçlık bir moral motivasyonla belki başarı elde edersin ama yani ayaklarda yeterince derman olmadıktan sonra, kafada mental rahatlık, rahatlık olmadıktan sonra ve buna eklenen yetenek, beceri vesaire de olmayınca bir süre sonra tıkanıyorsunuz. Trabzonspor şimdi e, tekrar muhtemelen sıkıntıya düştüklerinde şike davası söylemini öne çıkartıyorlar. Özellikle başkan Hacı Osmanoğlu için bir kaçış oluyor. Trabzonspor'un kendi içine de sıkıntıları var. Eski yönetimle bugünkü yönetim arasında mahkemelere yansıyan kavgalar, gürültüler var. Hasılı Trabzonspor e, Trabzonspor'ın o e, şampiyonluk e, arzusuna e, karşılık verecek bir durumda değil bu sezon. Beşiktaş'a dönelim tekrar. Beşiktaş e, 2014 yılının ikinci yarısının en e, flaş ismi oldu. Yani Geçen sezondan beri e, stalı yok. E, perakende bir şekilde orada burada oynuyor. Konya'da oynadı, Ankara'da oynadı, Başakşehir'de oynadı, Olimpiyat'ta oynadı. Her maçı nerede oynayacağı e, oynadı Sarıyer'de. Her maçı nerede oynayacağı belirsiz olan bir takım e, güçlüklerle mücadele ediyor. Maddi yoksunluklar var. Stat yapmaya çalışıyor vesaire. Bu e, bu Beşiktaş nihayet da Samet Aybaba zamanında oluşturulan kadro geçen sene ve bu seneyle beraber belli bir istikrar yakaladığı için e, biliş ve yardımcıların memleketi daha iyi tanıdıkları için, rakipleri daha iyi tanıdıkları için e, daha iyi bir Beşiktaş çıktı karşımıza ve en azından yılı lider bitirmeyi başardı. E, Beşiktaş'ın çok uzundur. Böyle e, 3-5 hafta lider kaldığı, yani şampiyon olduğu 2009 yılında bile Beşiktaş bu kadar lider kalmamıştı. Onu da söyleyeyim. Son 1-2 haftada liderliğe geçmiş ve şampiyon olmuştu Sivas bu önünde. Hasılı kelam e, böyle bir destan yazıyor. Tırnak içinde de söylüyorum destan kelimesi. Biliyorsunuz başka türlü de yazılıyor memlekette memlekette. Beşiktaş e, önümüzdeki pazar günü Galatasarayla bir derbi maçı oynayacak. Ama havalar böyle derse biraz zor görünüyor. Ben öyle söyleyeyim. Oynarsa e, kazanırsa e, moral motivasyon açısından da önemli. Beşiktaş açısından büyük bir maç yani derbi maçı kazanması e, bütün şu ana kadar verdiği emeği e, daha sağlam e, saç ayakları üzerine oturtması anlamına geliyor. Kaybederse bir özgüven problemi yaratabilir. Yapılmış çünkü Beşiktaş'ın kırılgan bir yapısı var hala. O yüzden Beşiktaş'ın açısından yeni yılın ilk maçı geçen yılın olacak olan 2014'ün bütün emeklerini zayi edebilecek tehlikeyle barındırıyor. Böyle bir siyah ve beyaz keskinliği var. Son bölümde hem Galatasaray hem de genel birkaç komere bağlayalım. Aksan baklar gibi açışan yıllar Mazide sevdanın pembe tacında Buluttan buluta uçuşan yıllar Buluttan buluta uçuşan yıllar Uçuşan yıllar Yıllar ömrümü çaldınız, yıllar baharım aldınız, yıllar sebebim oldu. Sıra olup kaçışan yıllar Sıra sıra olur kaçışan yıllar Kaçışan yıllar Yıllar ömrümü çaldınız Yıllar baharım aldınız Yıllar sebebim oldunuz Yıllar ömrümü çaldınız Baharım aldınız yıllar Sebebim oldunuz Onu görseydin, akan yaşımı bir kuru serap mı mezar taşı mı? Yastığa koyunca yorgun başımı bir selam vermiyor geçişen yıllar bir selam vermiyor geçişen yıllar. Geçişen yıllar Yıllar Ömrümü çaldınız Yıllar Baharım aldınız Yıllar Sebebim oldunuz Yıllar Ömrümü çaldınız Yıllar Baharım aldınız Yıllar Sebebim oldunuz. Ben Kenan Başaran, Radyo Havandasınız. Burası Açık Futbol. Ol. 2014'e veda ediyoruz. E, Galatasaray e, Prandelli'yi de yolladı. Şu günlerde de e, alacak verecek meselesiyle uğraşıyorlar. Büyük bir para ödemesi söz konusu olabilir. İkinci Del Boske Vakası vesaire deniyor. En aşağı 6 milyon euro cebinden çıkacağı söyleniyor. Galatasaray'ın ee, neyle? Ee, geçen sene Roberto Mancini ile başladı. Ee, sezonu bitirdi bitirmez onu yolladı. Yerine bir başka ithalden Prandelli'yi getirdi. Prandelli e, ligde şampiyonluk araçlarına kopmuş değil ama dediğimiz gibi şampiyonlar ligindeki başarısız sonuçlar e, kamuoyunda yarattığı izlenim bu işin fazla yürümce anlamına geliyordu ve Galatasaray'da o arada bir yönetim değişikliği yaşandı. Sürpriz bir şekilde Ünal'a isim bıraktı ve yerine geçici bir yönetim geldi. Mayıs'ta kongre yapma şartıyla Duygun Yar Suat başkanlığına bir yönetim kuruldu. Ama bu yönetim Abdurrahim Albayrak, bir Abduraim Albayrak Rüner Park'ta, bir ya da Abdurrahim Albayrak Harikalar diyarında tadında bir yönetim oldu. Kulübü fiilen sanki Abdülayim Albayrak yönetiyor gibi ee, onun eğlendi işte. En son dişlerini kıldığı, en son takımı büyük bir emri vakiyle e, Cumhurbaşkanlığı sarayına götürdüğü bir Galatasaray var ve e, 2014'ün sonuna Budan Bey burada aslında. E, o zaman hemen İki lafla diğer kısmı bağlayıp bu mevzuya odaklanalım. Ve Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi Galatasaray. Onunla şu anda nispeten iyi gidiyorlar. Hani Bu maya sıcak duygusuyla oynuyorlar maçlarına. Şimdi Galatasaray Gençler Birliği deplasmanına gitti, başkente gitti. Ve bir anda ertesi gün biz uyandığımızda Galatasaray'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret, ziyaret edeceği haberini aldık. Nasıl olmuş? Nasıl bitmiş? Kaldır yönetimi mi karar vermiş? Yok hayır. Yani Ankara'ya giden Abdurrahim Albayrak takımla kendi inisiyatifiyle Cumhurbaşkanlığından randevu talep ediyor ve onaylanıyor. Ertesi sabah 12.30'da takımı alıp Cumhurbaşkanı sarayına götürüyor. Şimdi bu kadar saf mı olmalıyız? Yani bu, bu kadar safça mıyım? Kimileri diyor ki, evet gerçekten yönetimin haberi yoktu. Yönetimin haberi yoktuysa bir kere e, Abdurrahman Albayrak istifa etmesi lazım. Çünkü bir futbol kulübünün bu şekilde yönetiliyor olması tuhaf. Yani her Cumhurbaşkanlığı sarayına gidebilir galiba. Tercih böyle olabilir. Niye gidiyorsunuz? Falan filan. Demeyeceğim yani. Gidebilir. Yani zihniyetiyle yapısıyla bunu istiyor olabilir. Bunu istiyor olabilir. Ama e, görüyoruz ki bunu istememiş tam da. Yani en azından başkan gece yarısı e, haberdar edilmek isteniyor. Haberi yok. Bu başkanın ertesi gün öğreniyor. E, şimdi normalde nedir? Futbol kulüpleri zaten siyasete gebedir. Tarihsel olarak bunların birçok örneği vardır yarın benim çıkacak yazımda da bu konuyu işlerim zaten. Şimdi e, ne der? E, toplanır Galatasaray yönetimi. E, hazır başkente gitmişken derler Cumhurbaşkanlığına bir randevu alsak, hem kendisine bir işte seçildiği için tebrik ederiz vesaire vesaire hem de sorunlarımızı dile getiririz. Malum memlekette sorunların çözüm merkezi Başbakan ziyade Cumhurbaşkanlığı fiilen değil mi? Harslı ee, Kerem e, buna karar verir ve gerekli girişimlerde bulunur. Ama böyle bir karar yok yönetimde. Abdurrahim Albayrak e, kendi kafasına göre takılıyor takımı götürüyor. Peki hala Abdurrahim Albayrak kafasına göre mi takıldı? Yoksa yahu Abdurrahim sen şu takımı bir al gel de şu Aksaray e, ziyaretini yapsın da şu kamuoyunda Aksaray'a yönelik eleştiriler Şöyle biraz dinsin bakın Galatasaray bile gitti bu saraya e, desinler bir meşruiyet, meşruiyet arayışı mı? Böyle bunu bir soru olarak ortaya koyalım ve bırakalım. Çünkü cevabını bilmiyorum açıkçası. E, nihayetinde futbola siyaset e, bütün dünyada olduğu gibi bu topraklarda da hep Karşılıklı kaşlara girmişlerdir. Beraber aynı topu ayaktan uzatmışlardır. Birbirlerini kullanmışlardır yani. E, 30'larda tek parti CHP, sonra Demokrat Parti, sonra Demirel, Ecevit, 12 Eylül, Özal, Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar ve nihayetinde Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman futbolun içinde oldular. Futboldan e, faydalandılar, propaganda aracı olarak kullandılar. Futbolda onların bu futbol olan yakınlığını kullanarak efendim işte vergi borcunu sildirmeye çalıştı işte, arazi almaya çalıştı, Ç yaptı yani bunları çalıştı diyorum ama aldı etti vesaire yani böyle. Yani mesela e, tek parti döneminde bütün başkanlar CEP'di. Ve sonrasında Demokrat Parti geliyor. Bütün başkanlar Demokrat Partili. 27 Mayıs darbesi oluyor. Askere yakın isimler hatta bazıları asker kökenli alanlar geliyor kulübün başına. Yani Demirel çok e, girmek istemiyor bu futbol işine, Karışık bir işliyor. Hakikaten uzak durmaya çalışıyor ama nihayet alt kadrolar futbolun Hep içinde edinir e, Rahmetli Cevit bile Fenerbahçe'yi kabul ettiğinde şampiyon Fenerbahçe kabul acaba diyor CHP'ye geçerler mi diyor. 12 Eylül'ün ilk kişi Fenerbahçe'yi makamına getirtmek. Kenan Evren'in Ankara gücünü nasıl süper Lig'e aldırdığını biliyoruz. Eski paşaların futbolla ilişkisi hep konuşulan bilinen şeyler. Dolayısıyla futbol üzerinden hani futbolda siyasal takım eylemler olduğunu. Evet, hoş geliyor. Mesela atıyorum bir futbolcu desin ki yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın dünya barışı. Bu hoş, güzel ama çok abartmamak lazım. Çünkü e, tanınmak için söyleyeyim yani. Bir lümpenlik de vardır futbol ve siyaset ilişkisinde. Bakın, Aksaray'a giden Galatasaray takımında Olcan adın e, o ziyaret esnasında ya da aynı gün bazı fotoğraflar beğeniyor Instagram'dan işte Atatürk'ü beğeniyor, Berkin Elvan'ı beğeniyor, İsmail, Korkma, İsmail Korkmaz'ı. Yani böyle siyasal düşüncesini belli eden e, bir takım fotoğrafları beğeniyor ve bu nasıl yansıdı işte Olcan Azan'ın Aksaray tepkisi. Hayır efendim, ya yani böyle tepki olmaz. Yani hem o ziyarete katılacaksınız, hem de e, muhalif duracaksınız. Ben işte bu futbolun siyaset e, duruşu da ancak bu kadar olabiliyor. Ben olacağında da kabahat görmüyorum. Ama ne bileyim, yani esas doğru davranış nedir? Gitmiyorum. Ben kusura bakmayın ben gitmek istemiyorum. Bu böyle sözleşmemde böyle bir maddi olduğunda zannetmiyorum dersiniz gitmezsiniz. Aykut Kocaman da mesela Fatih Terinstad'ın açılış etkinliğine gitti Fotoğraflarda falan eğreti duruyordu yani orada olmamak istiyordu havası vardı yani af bu ifadeleri duydum ben ama o değil işte yani gitmeyeceksiniz Gitmemeye çalışacaksınız gidiyorsanız da vallahi ya işte ben işte zorla buraya getirdim havası dermeyeceksiniz aynı şekilde olacağında da gitmezse daha saygın bir darın sevgilerdi hani hem gidip oraya hem de işte Ali İsmail Korkmaz Atatürk beğenerek işte bilmiyorum yani. Tabii ki şey diyeceksiniz ehveni işer Hani o kadar sinmişlik var ki bu önemli bir şey ama bilmiyorum ya. Hakikaten bu konuda biraz kararsızım ben. Ee, biraz kararsızım bu konuda. Böyle kalsın bu da. Evet. E, koca bir yılı 20 dakikada özetlemek mümkün değildi. Sadece inanın ki aklıma gelenleri konuştum. Oysa ki 2014'ün en güzel tarafı 2014 Dünya Kupası'ydı. Brezilya'da cereyan etti. Brezilya'da kendi memleketindeki kupada Almanya'dan 7 gol yedi. inanılmazdı Ve o Almanya'nın şampiyon olması da kaçınılmazdı. E, finalde Arjantin'i muhalif ederek. Biz yoktuk. Biz televizyondan izledik. E, yine memleket olarak. Ama oraya gidenler Güzel bir kupaydı. Gelmiş geçmiş en iyi kupalardan biri oldu. Belki de zaman ilerledikçe bir şarap tadında eskilikçe daha da güzelliği ortaya çıkacak. Belki de gelmiş geçmiş en iyi kupalardan biri olacak. Şarap dedik. O zaman bu akşam şarap kadehlerinizi kaldırın. Rakı kadehlerinizi kaldırın. Yeni yılı kutlayın. Verir ki Hz. İsa'nın doğum gününü kutluyoruz. O da e, kabul görmüş. Bütün kitaplarda peygamber olarak kabul edilmiş. Bedef ki öyle. O yüzden e, böyle elimizden her şeyi alınmak isteniyor. O halde bu akşam kutlayalım. Yeni yılı kutlayalım. Güzel kutlayalım. E, sarılalım. Eğlenmeye çalışalım. E, çünkü gün gün bu hakkımız, bu hürriyetimiz kısıtlanıyor. İyi yıllar, hoşça kalın. Açık futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.